Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Manisa'dan Oktay Bahçıvan, babam kurban kesmişti ve mahalleye dağıttı. Ben de mahallede dağıtılan bir eve misal gittim. Sonra o evde etli yemek yedik. Ben o etin adak eti olduğunu da bilmiyordum. Ve o etin adak eti olduğunu öğrendim. Bu durumda günahı var mı? Bu eti yemem de demiş. Onlar eti dağıtmışlar. Dolayısıyla... Onlardan çıkmış zaten, o eti gönderdiği ev, onlara ikramda bulunmuş, o onların ikramı olmuş olur. Yani göndermiş olduğu kurban etini yemiş olmuyor. Onların ikram ettiği eti yemiş olur, dolayısıyla herhangi bir sorun yoktur, herhangi bir sorun olmaz. Nereden biliyoruz onu? Resulullah Efendimiz sadaka yemiyor. Sadakayı kabul etmiyor ve yemiyor. Neden? Çünkü Ümmet'in babası olduğu için ona sadaka değil asli maldan vermesi gerekiyor. Ayşe yemek pişirmiş Estağfurullah Yemeği önüne koymuş bunu hizmetçileri olan Berire getirmiş. Ama biri ona sadaka olarak vermiş. Buyurdu ki, Berire'ye sadaka olarak verilmiş, Berire bize hediye etmiş. Onun için yiyoruz. Evet, yani biri hediye edince olur. İkram edince olur. O artık ondan farklı bir şekilde alınmış yeyimiş olur yani. Evet. Efendim Malatya'dan bir izleyicimiz alan selamı sizlerin üzerine olsun. Sevgili yol göstericimiz, ben aile etrafında fikir olarak çok tersim fakat sizi izlediğimde fikrim uyuşuyor. Bundan dolayı ne yapmalıyım? Sevgi ve saygıyla demiş efendim. Allah razı olsun. Bizim bir fikrimiz yoktur. Bizim fikrimiz Allah'ın vahiydir. Onun için ısrarla ne diyoruz, Allah ne dediyse o, Resulü ne dediyse, ne yaptıysa o doğrudur, o haktır, o güzeldir. Dolayısıyla fıtrat zaten Allah'ın yarattığı fıtrattır, dolayısıyla Allah'ın vahyine uygundur. Aslında fikri bizimle uyuşmuyor, onun fıtratı Allah'ın vahyiyle uyuşuyor ve buluşuyor, buluşunca uyuşuyor. Allah'ın vahyini kabul etmiş olur ama insanlar kendi fikrini söyleyince elbette ki uyuşmaz. Dolayısıyla beraber olmak lazım. Fıtratımızı Allah'ın vahyiyle buluşturmamız lazım ki o açığa çıksın, fıtratımız Allah'ın bize nefrettiği yürü açığa çıksın, çıkmış olsun. İnşallah beraber olacağız, beraber yürüyeceğiz, beraber kazanacağız inşallah. Hep beraber Allah diyeceğiz inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan bir izleyenimiz. Selamünaleyküm hocam. KPSS sınavı için il dışına çıkılması gerekiyor. Her ilde olmayan sınavlarda yolculuk yapılmak zorunda kalınıyor. Zor oluyor oruç tutmak. Bu durumda tutamadığımız gün için kaç gün oruç tutmak gerekir? Evet. Kardeşimiz il dışına çıktığında zaten seferi sayılır, yolcu sayılır. Dolayısıyla Orucu tutmayabilir ama döndükten sonra bir güne bir gün tutar, sayı tamamlar. Allah'ın emri öyledir. Yolcu olduğunuzda buyurur. Seferi olduğunuzda yani seferi ile de bu kadar kilometre gitmesi gerekir diye bir kaideyi kuralı koymak doğru değildir. Herkes kendi durumunu biliyor. Onun için herhangi bir sorun olmaz. Bir güne bir gün tutması gerekir. Evet. Efendim, Tekirdağ'dan Gülden Erem, hocam ümre dönüşü bana çok şeyler kazandırdınız. Sizlere minnettarım. Her zaman Ramazan'ınızı ın, Ramazan canı gönülden kutluyorum. Allah rahmetini ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Kardeşimizin ümresi de mübarek olsun. Allah her an Huzurda tuttuğu kullarından eylesin inşallah. Her an Ömrede, Kabe'de Gönlü olan kardeşlerimizden eylesin inşallah. Hepimiz inşallah. Şehirden Alican, şizofren hastasıyım. Hocamız bana dua eder mi? Allah şifa versin inşallah. Hastalık her ne olursa olsun O mutlaka Nefsani bir hastalıktır. Nefisten kaynaklanmış, bir hastalıktır. Şeytanın verdiği o vesveseler daha sonra oraya takıldığımız için beyinde tahribat yapıyor. Onu mutlaka tamir etmek gerekir. Herhangi bir sıkıntı yaşıyorsak doğrunun ne olduğunu biliyoruz. Bu durumda bize düşen doğruyu yapmaktır. Doğruyu yaparken korkmadan, endişe etmeden Rabbimize güvenip tevekkül etmektir. Allah bütün hastalarımıza şifa verir inşallah. Efendim Osmaniye'den Gökhan üzerimde nazar olduğunu düşünüyorum. Ne yapmam lazım? Evet böyle bir durumda Resulullah Efendimiz'in tavsiyesi vardır. Felak Nas suresini okuyup, eline öfleyip, başından başlayarak bütün vücudunu mesetmelidir. Bunu sabah akşam yapmalıdır. Nasıl bir nazar olursa olsun temizlenir, buna beraber onu nazardan korur, şeytanın verdiği vesveseden korur, her konuda korur ve muhafaza eder. Hem kendimize öyle yapmamız gerekir, hem çocuklarımıza öyle yapmamız gerekir. Bunu yaptığımızda inşallah şifa buluruz, korunmuş oluruz. Efendim yurtdışından bir izlenimiz, Eşim kazancını haram katıyor. Diskotekte çalışıyor. At yarışını oynuyor. Ben buna çok üzülüyorum. Bize haram getirdiği için üzümünü ye, bağını sorma diyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ne yapmam lazım bu konuda demiş. Evet. Ailenin geçimi elbette ki babaya aittir. Biraz önce örnek verdim. Eğer Başka çareleri yoksa bu durumda onu gebeleri gerekir. Başka çareleri yok çünkü. Herhangi bir şekilde Allah'a karşı sorumlu olmuş olmaz. Sorumlu olan ailenin reisidir. Dolayısıyla sorumlu odur. Söylemek lazım ama e, mecbur oldukları için onlar için herhangi bir sorun olmaz. Ne eşi için ne de çocukları için. Evet. Efendim İstanbul'dan Zeynep hayırlı akşamlar. Ben eşime çok sinirlendim. Ona dedim ki sen artık benim kardeşim, kardeşimin demiş. Kardeşimsin her demiş efendim. Nikahım düştü. Eşim barışmak istiyor. Ne yapmam gerekiyor? Evet. Bunu söyleyen bayan kardeşimiz ismi Zeynep. Kadının öyle söylemesi herhangi bir şekilde nikahı düşürmez. Nikah düşmüş olmaz. Nikah kimin elindeyse o boşayabilir. Nikah erkekte olduğuna göre kadının öyle söylemesi bir mana ifade etmez. Ama bunu erkek söylerse bu durumda Allah'ın emri var. Gene boşanmış olmuyor. Ceza olarak bir köle azat etmesi gerekir ya da ona göre fitre vermesi gerekir ya da üç ayı peş peşe oruç tutması gerekir en zorluk fitresini vermesidir. Eğer erkek bunu söylerse. Ama kadının böyle bir söylemesi herhangi bir şekilde nikahı bozmuş olmaz. Evet. Şanlıurfa'dan Dilan Sönmez Allah selamı pirimizin üzerine olsun. Sen ne güzelsin baba. Sen yeni açan Gülsün. Baba sen ne tatlısın. Seni yaratan ve seni görüp bizim karşımıza çıkaran Rabbime hamdolsun. Seni ailecek çok izliyoruz babam. Canım babam, gül babam, nur babam, canım babam. Allah bizi karşılaştırdığı için hepimiz Allah'a hamd ediyoruz. Allah yolunda beraber yürüdüğümüz için, birbirimize hayra, vesile olduğumuz için, birbirimiz için cennet olduğumuz için, rahmet olduğumuz için, Allah'tan aşk, muhabbet olduğumuz için, Birbirimize yardım ettiğimizden dolayı Rabbimizin sevgisini kazandığımız için evet, hep beraber hepimiz Allah'a hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Kardeşlerimize de selam olsun. Efendim Nefşehir'den Yaşar Bilgin, Allahu Teala bir hadisi kutsi'de aşlığa devam et beni görürsün, insanlardan uzaklaş bana kavuşursun buyurmaktadır. <Gülüyor> Bu hadis-i şerife göre Allahu Teala Hazretleri'ni görebilmemiz için aç mı kalmamız lazım? Yine bu hadis-i şerife göre Allahu Teala'ya kavuşmak için insanlardan uzaklaşmak mı lazım? Yanlış bu hadis değildir. Bu uydurmadır. Allah aç kalın demedi. Allah yiyin için şükredin dedi. Yiyin için ikram edin dedi. Bu Allah'ın nimetleridir. Ne buyurdu Ayt-i Kerime'de? Kimdir o Allah'ın helal kıldığını haram kılan? Allah'ın helal kıldığı güzellikleri haram kılan hem de müminlere. Allah zaten onları müminler için yaratmıştır, ahirette zaten onlarındır. Dünyada da onlara aittir. Evet, Yemesi lazım, içmesi lazım. Yoksa yeme içme beni görürsün. Haşa böyle bir şey olur mu? Evet yemesi lazım, içmesi lazım, ikram edip şükretmesi lazım. Rabbine yaklaşması lazım. Şükür Allah'a yaklaştırır. Yoksa yemeden içmeden neye şükrediyorsun? Nasıl şükredeceksin? Bir ikram olmamışsa neye şükredeceksin? Şükredemezsin. Dolayısıyla Allah ikram ediyor. Buna karşılık şükret diyor. Şükrederse nimetimi arttırırım dedi. Evet, insanlarla görüşme. böyle bir şey olur mu? <gülüyor> Resulullah Efendimiz bütün peygamberler insanlarla görüşmüş müydür? Evet. Sahabe görüşmüş midir? Evet. Görüşmek gerekir. Bir olmak gerekir. Beraber olmak gerekir. Kardeş olmak gerekir. Yardım etmek gerekir. Dertleriyle dertlenmek gerekir. Onun için bu şeytanın uydurduğu bir sözdür. Hadis değildir. Evet. Yemesi lazım, içmesi lazım. Hamd edip şükretmesi lazım. İnsanlarla görüp görüşüp kardeş olmak gerekir. Birbirimizi cennete taşıyıp yardımcı olmamız gerekir. Allah yolunda, cennet yolunda ki kazanabilelim. Evet, Rabbimizi Rabbinin cemarına şahit olabilmek için zaten onu anlatıyoruz. Manevi bir yolculuk yapman lazım. Kendinden, nefsinden, varlığından kurtulman gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber onların yaptığı gibi yapman gerekir. Ya da şunu şöyle yap, böyle olur. Bunu böyle yap, şöyle olur demek kendi kendini kandırmaktır. Daha doğrusu şeytanın onu kandırmasıdır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyenimiz. Panik atak hastalığı var mı? Varsa onu nasıl yenebiliriz? Sizi çok seviyoruz. Rabbim sizden çok çok razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Panik atak e, hastalığı evet, elbette ki vardır. Tıpkı diğer rahatsızlıklar gibidir. Bir sorun yaşanmış. Bir korku, bir endişe olmuş. Beyindeki o Korku endişe bölümü açık kalmış. Bir şey olunca hemen bir şey olacak zanneder. Yani bir şey olmadan olacak zannetmesidir. Bunun için mutlaka o korkunun üzerine gitmesi gerekir. Her neden korkuyorsa onu yapması gerekir, üzerine gitmesi gerekir. Yani bir sefer vakti bir sorun yok, iki sefer vakti sorun yok. Yavaş yavaş onun aslında sorun olmadığını beynine de kabul ettirmiş olur, o kapıyı kapatmış olur. Olması, yapılması gereken şey budur. Başka türlü de bunun bir çaresi yok. İlaçla tedavi olmaz. İlaç sadece o anda onu uyuşturur. O bir daha gelir. Evet, o atlatmak için mutlaka Allah'a tevekkül gerekir, güvenmek gerekir. Evet, ben Rabbime güveniyorum. Rabbim benimle beraberdir. O hükmetmeden hiçbir şey olmaz. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Ağaçtaki yaprak bile düşmez değil insanın ölmesi ya da başka bir şey olması. Onun için Allah'ın işini Allah'a bırakmak gerekir. Bize düşen kendi kulluğumuzu yapmaktır. Kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. panik atak bizi Allah'a kulluktan alıkoyar. Bizi meşgul eder. İşimiz olmayan bir işle bizi meşgul eder. O Allah'ın işi. O Allah'ın takdiri. Evet inşallah böyle yaptığımızda onu gelmiş olur. Orayı geçmiş oluruz. Ne kadar geçsek de arada bir güne gelir. Her geldiğinde onu kapatmak gerekir. İnşallah en sonunda bütünüyle kapanmış olur. Evet. Efendim İstanbul'dan Rukiye, Ramazan ortasında deli olan biri, Ramazan bittikten birkaç gün veya ay geçer ve o kişi iyileşirse tut, tutmadığı orucun kazasının hükmü kişinin üzerinden kalkar mı? Kesinlikle kalkmaz. Ne zaman kendine gelirse, o zaman onu yine tutması gerekir. İster delilik olsun, ister başka bir rahatsızlık olsun o fark etmez. Delilik et tıpkı hastalık gibidir. O da akıl hastalığıdır. Dolayısıyla Ramazan'da öyle bir durum olduysa, sonra ne zaman kendine geldiyse tutması gerekir. Nasıl ki hasta olduğunda, iyileştiğinde tutması gerekiyorsa öyle. Yolcuysa, yolculuğu bittiyse işte öyle. Efendim Ankara'dan bir izleyenim. Aleyküm hocam. Çocuğumuz olmuyor. Şeytan çok vesvese veriyor. Çok sıkılıyorum hocam. Hocamdan dua bekliyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlı evlat evlatlar versin inşallah. Bununla beraber Allah'ın emrini, hükmünü, takdirini unutmamak gerekir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocuklarını, dilediğine ikisinden verir. Dilediğine de vermez. Dolayısıyla takdir Allah'ındır. Allah'ın izni olmadan hiçbir dişi gebe kalmaz dedi. Her şey onun iznine, emrine tabidir. Yani bir şey ki Allah'ın kudretindedir, onun takdiriyle oluyorsa... Bizim buna üzülmemiz, sıkılmamız, bunalmamız doğru olur mu? Olmaz. Ne demek lazım? Sen bilirsin ya Rabbi. Sen benim için neyi takdir etmişsen o güzeldir. Ama bu arada Allah'ın takdirine rıza göstermeyenler, takdirini bilmeyenler, daha doğrusu Allah'ı kabul etmeyenler böyle bir durumda onlara sorun çıkarır. Niye yok? Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Sana ne? Sana ne? Yani Allah sana mı soracak kime kız çocuğu erkek çocuğu evlat vereceğini sana mı soracak? Bununla beraber kura düşen her konuda vesileye sarılmaktır. Gereğini yapmaktır. Allah'a tevekkül etmektir. İşi ona bırakmaktır. Üzülmek doğru değildir. Evet, onun için sen bilirsin ya Rabbi demektir. Allah kullarına verdiği nimetleri herhangi bir kulunu o nimetten mahrum ediyorsa, bunun bir sebebi var. Onun bir muradı var. Mesela baktığımızda, evet, Hz. İbrahim'e yaşanıncaya kadar evlat vermedi. Yani 80 küsür sene yaşına gelmiş, hala evladı yok. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam'a baktığımızda öyle. Bir muradı var. Onlar Allah'ın peygamberi. Yani Allah nimetini ondan esir yer mi? Hayır. Bir muradı var. Hiç kimse onun muradını bilemez. Ne zaman ne yapacağını bilemez. Onun için bize düşen sadece Allah'ın takdirine boyun bikmektir. Duamızı yapmaktır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Sabahat Ekin Esselamu aleyküm ya Habiballah. Esselamu aleyküm ya Halilullah. Esselamu aleyküm ya Veliyullah. Size şahit olanın selamı ile size selam olsun. Saf aşk olan efendim. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Bütün mesele Allah'ı sevmektir. Allah'ı sevenler Allah'ın sevdiği olur. Allah'ın Habibi olur yani. Hepimiz bütün Allah'ın kulları bunun için yaratılmış. Allah Allah'ı sevsin diye iman etsin, abd olsun diye yaratmış zaten. İnşallah bu yolda böyle yürüyeceğiz. Aynı şekilde Allah'ı sevmeye, abd olmaya, iman etmeye, aşık olmaya da devam, devam edip davet edeceğiz inşallah. Efendim Konya'dan bizdenemiz. Selamun Aleyküm. Hayırlı, nurlu programlar. Efendim bir haftadır izliyorum demiş. Rabbim inşallah beni de iyi kullarından eyler. Çocuğum çok yaramazlık yaptığından dolayı sabredemiyorum. Ve bu da beni çok üzüyor. Acaba ibadetlerim boşa mı gidiyor bilmiyorum. Allah Celle Celaluhu'ya amanet olun. Konya'dan yazdım demiş. Allah razı olsun. Çocuğumuz bizi yaramazlık yapıyor bizi üzüyor diye ibadetlerimiz boşa gitmez. İnsan beşerdir. Elbette ki Çocuğu da olsa yaramazlık yapınca kızabilir. Bütün mesele orada kızarken aşırı gitmemektir. Çocuğa zulmetmemektir. Elbette ki terbiye etmeye çalışacağız. Çocuğu sakinleştirmeye, düzeltmeye çalışacağız. Ama Allah bize hangi fıtrata sahip bir çocuk verirse versin vardır onun bir muradı. Belki ona sabredip kazanmamız gerekir. Onun için bize düşen sadece böyle sabretmeye çalışmaktır. Güzel yapmaya çalışmaktır. Terbiye etmeye çalışmaktır. Evet. Çocuktur. Yaramazlık yapar. Buna beraber büyüyünce farklı olur. Hep öyle olacak değil ya. farklıdır. Onun için bütün mesele o imtihan esnasında güzel yapıp doğru yapmaya çalışmaktır. Evet. Amelimize bir şey olmaz. Allah ile aramıza herhangi bir şekilde girmez. Evet. Allah'ın verdiği evlatla Allah'tan bize bir emanettir. Bunu da unutmadan ona öyle muamele etmek lazım. Efendim, yurt dışından bir izlenimiz, eşim, oğlum ve kızımın hidayete kavuşması için dua istiyorum demiş. Allah hepimizi yolunda kılsın, kendisini firar edenlerden eylesin, cennete koşanlardan eylesin. Allah, Hazreti insan olmak için, Allah'a yakın olmak için, dost olmak için, Allah yolunda çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Nusfi'ye selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Hocamızı çok seviyoruz. Onu takip ediyoruz. Bize dua etsin lütfen. Hepimiz birbirimize dua ediyoruz. Dua halindeyiz. Duamızı yaparken mutlaka Allah'ın muradını gözeterek dua etmemiz lazım ki kabule layık olsun. Yoksa kabul olmayan bir duayı yapmış oluruz. Yani şu şöyle olsun, bu böyle olsun dediğimizde kabul olmayacak bir duadır. Ama kulluk açısından, ahiret açısından yapılan her dua mutlaka kabule layıktır. Onun için birbirimizi birbirimize dua ederken Evet, Allah razı olsun en büyük duadır. Allah aşkını, muhabbetini versin. Kulluk şuurunu versin. Kul eylesin. Hazreti insan eylesin. Cenneti ikram eylesin. Allah'a kulluk yolunda güç versin, kuvvet versin dediğimizde doğru dua olmuş olur. İnşallah hepimize, hepimiz birbirimize öyle dua et, ederiz. Etmemiz lazım. Bir de Sadece dilimizde değil, evet, hem gönlümüzde hem de elimizden geldiği kadarıyla o konuda yardım edip yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Evet. Mesela burada böyle anlatmamız, konuşmamız bunun içindir. Kazanalım diyedir. Evet. Efendim Gaziantep'ten Ali, daha önce hak yolunu buldum ama tad alamadım. Şimdi kaybetmiş bir kul olarak ne yapmam lazım? Neyi nerede kaybetmişsek, orada bulmamız gerekir. Hangi hali kaybetmişse, o hali bir daha kazanmaya çalışması gerekir. Belki bütün yapması gereken şey, bütün gönlüyle Rabbine dönüp, sana döndüm ya Rabbi. Tevbe ediyorum, istiğfar ediyorum, ters tarafa gittim, sana döndüm. Dediğinde, ne buyurdu Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselam? Allah, hurunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevinmemiştir. Rabbimizi sevindirelim. Rabbimizi sevindirelim. Buna beraber, Rabbimizle beraber sevinelim. Rabbimize döndüğümüz için. Zaten Ramazan ayı, rahmet ayı. Evet. Hemen yapalım. Hemen abdestimizi alalım, namazımızı kılalım, tevbemizi, istiğfarımızı yapalım. Rabbimize dönelim. Gitmek istiyorsan buyursun dinlesin beraber yürüyelim Rabbimize yürüyelim hoşlar evet Efendim Ankara'dan Nilüfer Hanım teravihe gittim ilk gece namaz boyunca muhabbetten ağladım ama daha sonraki gecelerde bu muhabbeti yaşayamadım aynı duyguları sonraki gecelerde yaşamamın sebebi nedir ilk gece gönlünü açmış yeni aslında onu böyle devam ettirmeye çalışması gerekirdi. İlk gece o teravihdeki yaşadığı hal, Allah'ın ikramıydı, rahmetiydi. Sonra o ikramı tutması gerekir, o ikrama sarılması gerekir. O anda, nasıl bir gönül haline sahip ediyse, o halde olmaya çalışması gerekir. Allah onu ikram eder, verir onu. Yoksa oldu, olmadı demeyip, neyi verdiyse o güzeldir deyip yapmaya başladığında, bir daha ikram eder Allah. Evet. Efendim Kocaeli'den İrfan Şeker İrfan Şeker İmamla, cemaatle namaz kılıyoruz. Namaz kılarken Fatiha Suresini hızlı okuyor ve ayet bitmeden rukuya eğiliyor. Bu namaz makbul bir namaz mıdır? Caiz midir? Evet. Caiz değil. Namaz, müminin miracıdır. Allah'ın evet. huzurunda durmaktır. Harini arz etmektir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Tavuğun darı topladığı gibi namaz kılmayın. Başını secdeye koyup kaldırmayın. Allah'ın huzurundasın. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Namazın namaz olabilmesi için mutlaka secdenin tadılması gerekir. Kulun secdede Allah'ın yakınlığını tatması gerekir. Öyle buyurdu. Secde et yaklaş. Ves vakteri. Secde et, yaklaş. Secde ediyorsun, Allah'a yaklaşmalısın, yaklaşman lazım. Bu yaklaşmayı, bu yakınlığı tatman lazım. İster cemaat halinde olsun, ister tek başımıza kalalım. Evet, secdede evet, öyle buydu Resulullah Efendimiz, Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Secdede Allah'tan onu isteyin. Onun rızasını isteyin. Sevgisini yakınlığını isteyin. Sahat isteyin, afiyet isteyin. Her neyi istiyorsan orada iste dedi. En yakın anındır çünkü. Yoksa sadece Sübhanallah bir ara demekle yetmez. O en az olması gerekendir. En az. Öyle olmazsa secde olmaz. Secdede durmuş olmaz. Onun için Resulullah Efendimiz secdeyi uzatırdı. Bazen bir gecede iki rekat namaz kılmış, bütün geceyi secdede geçirmiş. Sahabe bunu biliyor. Bütün alimlerimiz bunun böyle olduğunu biliyor. Ama ne diyor? Bu kadar yap tamamdır. Bu kadar en az olanıydı. Böyle, öyle olmazsa zaten namaz olmaz. Ama onun devamı var. Bırak, bu Rabbinin huzurunda Harini Rabbine arz etsin, Rabbini istesin, onu sevdikini söylesin. Ben senin abdınım. Ya kene abdu desin, ya kendisi de desin. Efendim İstanbul'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz büyük günahlardan olan zinanın affı var mıdır? Allah ayet kerime de öyle buyurdu. Allah bütün günahları affeder dilediği kulu için şirki affetmez. Affetmediği tek günah şirktir. Gerisi için hepsi için öyle buyurdu. Hepsini dedi. Hepsini affeder dilediği kulu için. Ama kulun buna layık olması gerekir. Evet ya da tövbe etmiş olması gerekir. Tövbe ederse zaten, istiğfar ederse zaten Allah affetti. Ama tövbe etmeden öbür tarafa giderse gene dilediği kulü için onu affeder ama şirki affetmez dedi. Evet. Efendim İstanbul'dan Fahrettin Kur'an-ı Kerim'de Azrail diye bir melek var mı? Bir de şefaat ile alakalı sorun var. Allah mı bize şefaat edecek, yoksa Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi şefaat edecek mahşer yerinde? Bir de kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet. Azrail diye bir melek var mı? İsim olarak Kur'an'da geçmez. Ama Allah ruhları alan melek ya da melekler Azrail aleyhisselam sadece ruhu teslim alır. Ruhu bedenden ayıran başka melekler var. Melekler onların ruhunu alır buyurduğu Allah ayet kerimede. Huzura çıkaran Azrail aleyhisselamdır. Neden biliyoruz isminin Azrail olduğunu? Resulullah Efendimiz'de. İsim olarak o onu söylemiş. Bir de kıyamet günü Allah şefaat eder Resulullah Efendimiz'de. Hem bütün şefaat Allah'a aittir buyurdu, Allah ait i kerimede. Bir de Allah'ın izin verdikleri şefaat eder. Allah onlarla şefaat eder. O gün hiç kimse şefaat edemez, Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Allah'ın Rahman isminin tecelli ettiği dünya hayatında yaşarken onlar müstesna dedi. Bu durumda Allah'ın izin verdikleri şefaat eder ama Allah izin verdiği için şefaat Allah'tandır. Peygamberler de şefaat eder. Resulullah Efendimiz şefaat eder. Bunlar beraber şefaat edenler. O gün hiç kimse konuşamaz. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Bunlar sadece peygamberler değildir. Hiç kimse şefaat edemez. Allah'tan bir ahit almış olanlar müstesna dedi. Dünya hayatında Allah onlara böyle bir vaadde bulunmuş. Şefaat hakkı vermiş yani. Kime veriyor şefaat hakkı? Allah'a davet edenlere veriyor. Başkasına değil. Allah'a davet edenlere. Davet edilenler onun davetine onunla beraber Allah'ın davetine icabet edince yeteri kadar, gerektiği kadar eğer kazanamazsa işte kıyamet günü o yarım kalan kulluğu Tamamlatırıyor ona. O yardım edene o şerefi veriyor. Şefaat Allah'tandır. Allah yaptırıyor ona. Evet dünyadayken kul olmaya çalıştınız. Beraber yapmaya çalıştınız. Dolayısıyla vesile olana şefaat hakkı verir. Hadi şefaati tamamla. Yaptığın işi tamamla diyor. Şefaat budur. Yoksa böyle istediğine şefaat etmek gibi bir şey yoktur. Buna Allah izin veriyor. O da yapıyor. Dünyada yaptığı için. Evet. E, kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de var mı diye sonuçlandı. Kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Öldükten sonra beden elbisedir. Topraktandır. Toprak toprağa gidiyor. Azabı gören bedende eğilir. Azabı gören onun ölenin amelleri, küfrü, şirki veya imani güzel amelleri, ibadetleri ona elbise olur. Bu elbise ya nurdan ya katrandandır ya da simsyahtır yani. Dolayısıyla o huzura çıkıyor bir çıkıyor. Eğer ruh ölmüyorsa bu durumda azap görüyor. Ne burada Allah ayet-i kerimede? ve ona uyanlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Daha cennet şey yok. Yani kıyamet kopmamış, hesap olmamış. Bu durumda kıyamete kadar olacak olanı anlatıyor. Aynı şekilde Allah yolunda ölenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir, Allah katında rızıklanırlar. Yani nimet de vardır, azap da vardır. Azabı gören ruhtur. Nasıl yani mesela? Tıpkı rüyadaki gibi, rüya onun misalidir. Yani rüyada aslında beden hiçbir azap görmüyor. Beden zaten toprak olmuş. Ama insan rüyada korkar, endişe eder ya da nimet vardır ona sevinir. Öyle. Evet. Efendim Ankara'dan Merve. Selamun aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Her zaman izliyoruz efendim. Size bir sorum var. Kadınlar ay halinde abdest alıp mukavleğe gidebilir mi? Evet. Kesinlikle gidebilir, gitmelidir. Aybaşı harında bununla beraber abdestini alır. Allah ayet-i kerimede o bir rahatsızlıktır dedi. Bunun dışında kim bir şey söylerse Allah'ın söylediğini kabul etmemiş demektir. O bir rahatsızlık. Aybaşı harında Kur'an'ı okuyabilir, dinleyebilir. Bununla beraber öğrenebilir, öğretebilir. Hiçbir şekilde ondan ayrı olmaz olmamalıdır. Böyle bir mazeret olmaz yani, o bir rahatsızlık, sadece rahatsız. Sadece Allah ona kolaylaştırmış, neyi kolaylaştırmış? Namaz kılamayabilir, oruç tutmayabilir, ona böyle bir imkan vermiş. Ama öbür ibadetlerin hepsini yapar. Mesela Resulullah Efendimiz aşı anamız beraber hacca gittiğinde, Evet, Ayşe annemiz Aybaşı hali yaşamıştı orada. Hatta Sahabe anlatırken, bayan sahabeler Resulullah Efendimiz çadıra girdiğinde aşağı annemiz ağlıyordu. Neden ağlıyorsun diye sorduğunda, evet Aybaşı hali olduğunu söyleyince, bir şey olmaz dedi. Tavaftan başka bütün ibadetlerini yap dedi. Evet, Tavaftan başka bütün ibadetleri yaparsın. Ne zaman? Yıkandın o zaman da tavafi de o zaman yaparsın dedi. Onun için o hal ibadete mani değildir. İbadet ederken, namazın dışında. Yani Rabbini zikreder, Kur'an okur, tefekkür eder, öğrenir, Kur'an'ı öğrenir, Kur'an'ı öğretir, Kur'an'ı dinler. Herhangi bir şekilde mani yoktur, mani olmaz. Eğer biri çıkıp bu manidir derse, söyledim, Allah'a ters düşmüş olur. Kur'an okumanın şartını Allah belirlemiş. Bir tek şartı vardır, Kur'an'ı okumanın taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak. Abdest şartı yoktur orada. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak. Ne demek Allah'a sığınmak? Euzü Besmele çekmek değildir. Okumak başka şey, sığınmak başka bir şeydir. Bu benim, beni yaratan Rabbimin kelamıdır. Rabbim bunu bana söylüyor. Benim Rabbimin vahyi karşısında fikir beyan etmemem gerekir. Zaten eğer fikri beyan etmeye açık olduysa şeytan oradan ötüze verir. Şeytanı kovmamış, taşlamamış demektir o. Onun için dinlerken ya da okurken, ayet, ayetleri anlamaya çalışırken tek şart şeytanı taşlayıp kovmaktır. Efendim Şanlıurfa'dan bir izleyenimiz Allah'a layık kul Efendimiz'e layık ümmet Babamıza layık evlad eylesin inşallah Kurban olurum ben sana babam Allah razı olsun hepimiz Allah'a Allah yoluna kurban olalım inşallah Efendim Ankara'dan Hüdayi Bey Fitre 3-4 yaşındaki Çocuklar için de verilebilir miyiz? Verilir, verilmesi gerekir Fitre bu, sadaka bu Hatta Ana karındakine de içinde verilebilir. Hatta vermek için bahane aramak gerekir. Gücümüz yoksa zaten yoktur, Allah sorumluluğu tutmuyor. Varsa vermek gerekir. İster çocuk olsun, ister büyük olsun, isterse ana karınında olsun. Evet. Efendim Konya'dan bir izleyenimiz. Selamünaleyküm. Hocamıza bir şey soracağım. Cuma günüydü. Birden iftar sofrasında çok parlak, anlatması değişik bir şeyler geçti. Gündüz de etrafımda vardı. Nedir acaba merak ettim. Seyrettiğimizi kendi gönlümüzden seyrediyoruz. Yani Allah gönlümüze isimleriyle tecelli ediyor, rahmetiyle tecelli ediyor, nuruyla tecelli ediyor. O bizim dışarıda gördüğümüz şeyler bizim gönlümüzden dışarıya aks olup bizim gördüğümüz şeylerdir. Neden bir tek biz görüyoruz? Çünkü görmeyi de kendi gönlümüzde yapıyoruz. Gönlümüz o haldedir dolayısıyla öyle görüyoruz. Evet, ama hayırlı ve güzel bir şeydir. Rahmettir. Evet. Efendim Ankara'dan Abdul Kadir. Selamünaleyküm. Efendimize sonsuz saygı ve hürmetlerimizi sunar. İyi yayınlar dilerim. Efendim bizi sizinle beraber eğlen Rabbimize hamdolsun. Sizi çok özledik. Duanız duamızdır. Bütün kardeşlerimize selam ederim. Allah razı olsun. Abdul Kadir Kardeşimize de, arkadaşlarına da selam olsun inşallah. Efendim, İstanbul'dan Rukiye, ablamın 20 yıldır başı ağrıyor, hocamız ne tavsiye eder? Evet, 20 yıldır başı ağrıyorsa mutlaka doktora gitmiştir, mutlaka çaresini aramaya çalışmıştır. Eğer hiçbir şekilde bir çare, bir ilaç olmamışsa, başı böyle şiddetli ağırdığında, Karanlık bir yerde gözünü kapatıp alnını böyle sert bir yere koyup şöyle bir 20 dakika beklese inşallah geçer. Sessiz bir yerde karanlıkta başında böyle yüzüstü yatıp sert bir yere koyması gerekir. Genel olarak alındaki damarlar hafifçe böyle genişlediğinde o baş ağrısı geçmiyor. Böyle yaptığında o Karanlıktan dolayı, bir de başını oraya yasladığından dolayı e, daralır. Hafif daralma olduğunda zaten kendi kendine düzenliyor. Evet. Efendim İstanbul'dan yaşayayım. Selamun Aleyküm. Bir sorum olacaktı. Ölmüş bir kişinin resmini asmak günah mı? Günah değil. İstersen ölmüş olsun, istersen diri olmuş olsun. Neden günah olsun? Belki onu böyle hatırladıkça ölümü hatırlarız. Ahireti hatırlarız. Hesabı hatırlarız. Dünyanın paniliğini hatırlarız. Günah değil. Mutlaka bu böyle bir hatırlama bize kazandırır. Aynı şekilde mezarlık ziyaret de öyledir. Evet Resul Efendimiz böyle sıkça mezarlıkı ziyaret eder. Aynı zamanda oyun tavsiye ederdik. Ölümü hatırlatır. Nefsin böyle ölüm karşısında söyleyeceği bir sözü kalmaz. Biter. Boyun büker. Evet. Efendim İzmir'den Sümeyra Ertaş. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar. Size minnettarız efendim. Sizi bizimle karşılaştırdığı için, sevdirdiği için, ikram ettiği için Allah'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Onun rahmetinin tecellisi olan size teşekkür ederiz. Sizi Allah için seviyoruz, çok seviyoruz. Zahiri olarak yanınızda olmayışımızın burukluğunu yaşa, yaşasak da inşallah gönül itibariyle her anda sizinle olmaya gayret ediyoruz. Manevi olarak size zorluk çıkardığımız her an için özür dileriz. Estağfurullah. Manevi olarak mutlaka birbirimize yardım ediyor. Mutlaka beraber kazanıyoruz. Bu bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Bu kazanç karşılıklıdır. Yardım eden de kazanıyor, yardım gören de kazanıyor, yardım edilen de kazanıyor. İkisi beraber Allah'ın sevgisini kazanıyor. Allah için birbirlerini sevdikleri için, birbirlerine yardımcı oldukları için ikisi de kazanıyor. İkisi de birbirine teşekkür borçludur, teşekkür etmelidir. Birinin diğerinden bir kur olarak üstünlüğü yoktur. Kim kulluğunu güzel yaparsa, kul olursa o kazanır. Üstünlük takvayladır. Beraber kazandıran Allah'a hamdolsun. İnşallah huzura giderken kazanmış olarak, beraber kazanmış olarak gideriz. Bütün derdimiz de budur. Başka hiçbir derdimiz, hiçbir hesabımız yoktur. Allah'a giderken Allah'ın razı olduğu bir kul, sevdiği bir kul, muradının üzerinde gerçekleştiği bir kul olarak gitmek istiyoruz. Buna beraber kardeşlerimizi öyle götürmek istiyoruz. Allah duamızı kabul eder inşallah. Çabamızı, gayretimizi kabul edin. bunu ihsan eder, ikram eder inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Baran. selamünaleyküm Aleyküm Sultanım. Ben sizin izzetinize, güzelliğinize kurban olayım. Sizi yaratan Rabbin terbiye ve rahmetine kurban olayım. Sizin hakkınızı asla ödeyemeyiz. Sizi alemden Rabbinin huzurunda ve bütün alemlerin huzurunda teşekkür ederiz Sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Allah Mehmet kardeşimizden de razı olsun. Evet Allah bizi huzurunda mahcup etmesin inşallah. İnşallah böyle beraber kazanır. Beraber kazandırmaya çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Hocamıza bir sorum olacak. Aleykümselam. İlaç içip bir gün oruç tutmasak sonra 60 gün mü oruç tutmamız lazım? Ben her zaman hocamızı izliyorum. Saygılarımı sunarım. Evet. İlaç içmişse mutlaka rahatsızdır. Dolayısıyla bir güne bir gün tutması gerekir. Aynı zamanda böyle bir gün biri oruç tutmadıysa 60 gün oruç tutması gerekir diye hüküm vermek doğru değildir. Eğer bir gün yemişse aynı şekilde bir gün onun karşılığında kaza etmesi gerekir. 60 gün diye herhangi bir şey yoktur. Zaten bir günü tutamamış. 60 günü peş peşe nasıl tutturursun sen ona orucu? Bu mümkün müdür? Bu işi yokuşa sürmek demektir. Bir güne bir gün. Bununla beraber eğer böyle ilaç içerek değil de mazeresiz olarak eğer tutamamışsa bir de bir güne bir gün tutarken bir de tövbe etmesi lazım, istifar etmesi lazım. Buna beraber mazlumeti olmadığı için Ramazan ayının orucunun yerine geçmez. Sadece Allah'ın emrini yerine getirmiş olur, oradan kazanır. Rabbinin emrini ciddiye almış demektir. Bir güne bir gün oruç tutulur. Evet. Efendim, nededen Berrak isimli bir izlenimiz. Efendim bir sorusu var. Hayırlı akşamlar, Allah selam rahmeti üzerinize olsun inşallah diyerek birkaç sorum olacaktı. Bir kardeşim gereksiz bir dünya işiyle uğraşıyor namaz, namazını kıl dedim. Bana namazıma, bana namazıma ortak mısın? dedi ortak mısın? Hayırdır dedi. Çok pişman oldum ağlayayım mı diye kendimi tuttum. Daha bir sorusu var efendim. Efendim bir de susma orucu var mı? Nasıl tutulur ve kaç? oruç vardır. Bir de namaz kılarken secdede üç kez Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. Bunun sayısı, sayısı fazla denir mi? Bir de biriyle tartıştım. Kabirde Arapça sual meleğinin cevap vermeyen yanar dedi. Arapça sual meleğine cevap vermeyen yanar dedi. Acemi, Kürdü, Lazı, Hristiyan var, Müslümanlar var. Öyle bir şey yok dedim. Kabul etmedi. Evet. Önce kardeşimizin insanların ne dediğine bakması doğru değildir. Onlarla böyle meşgul olması doğru değildir. Yani ben böyle söyledim, o böyle söyledi deyip onlarla meşgul olması doğru değildir. Neyle meşgul olması lazım? Allah ile. Allah'ın zikriyle, kulluğuyla meşgul olması gerekir. Herkes kendine göre neyi öğrenmişse onu doğru zanneder. Doğru söylediğimizde o kabul etmezse buna üzülmeyelim. Peygamberler en şiddetli şekilde bu hali yaşamış. Hakkı getirmişler, doğruyu söylemişler, yalanmamışlar Bu için üzülmek doğru değil. Namazda secdede üç defa Sübhane Rıbiyyel Eala demekten başka bir şey denir mi? Zaten biraz önce anlattım onu. Secdede dua etmek lazım. Secde dua geridir. Üç defa Sübhane Rıbiyyel Eala dedikten sonra artık Rab'binizin huzurunda en yakın haldayız. Dolayısıyla duamızı yapmamız lazım. Dua etmemiz lazım. Susma orucu var mıdır bu ümmete? Değildir. Daha önceki ümmetlere susma orucu vardı. Meryem aramıza Allah susma orucunu emretmişti. Dolayısıyla böyle bir susma orucunu insan tutabilir mi? Tutabilir. Tutsa bile kimse anlamaz yalnız. Ama Susma orucunu tutarken bütünüyle konuşmama değil, gereksiz şeyleri konuşmam deyip niyet ederse bu doğruydi. Bu güzeldi. Evet. Başka sorusu var mıydı? Efendim Efendim de Arapça suarla ilgili evet. kabirde. Böyle bir şey olmaz. Melekler konuşurken mana olarak konuşur. Mana olarak. Herkes kendi dilinden onu anlar. Ne söylediğini bilir. Buna beraber melekler her dili bilir. Böyle şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Kul öldüğünde Allah onu huzura alır. Allah'ın huzuruna çıkar. Allah onunla konuşur. Allah onunla konuşurken hangi dilden konuşuyor? Hiçbir dilden. Evet Allah konuşurken kul hangi dili biliyorsa onu öyle anlıyor. Adana'dan İbrahim, iki tane kardeşim var, epilepsi hastasıdır, hocamızdan dua istiyorum demiş efendim. Allah yardımcıları olsun inşallah. Hastalık ne olursa olsun, onu Allah'tan bilmek lazım. O hem hasta olanlar için imtihan, hem ailesi için imtihan, herkes için imtihandır. Herkese düşen sadece güzel yapmaktır. Onun karşılığını Allah verir, ikram eder. Efendim Diyarbakır'dan maşuk, ayetler üzerinde tezekür, tedabbür nasıl yapılır? Ayetler üzerinde tezekür, tezekür zikretmek demektir zaten. Hatırlamak demektir. Bir ayeti düşünürken, tezekür edebilmek için Diğer ayetleri de hatırlayıp öyle anlamaya çalışmaktır. Buna beraber Resulullah Efendimiz'in o ayeti nasıl anladığını, nasıl uyguladığını, nasıl iman ettiğini düşünüp anlamaya, hatırlamaya çalışmaktır. Tedevbür, arkasındaki hikmetini, Allah'ın muradını anlamaya çalışmaktır. Yani Rabbim böyle söyledi, ne demek istedi? Benim neyi anlamamı istiyor? Her bir kul için, bu farklı farklıdır. Her bir kul, için, kul mutlaka kendi hayatına göre bakıp, öyle anlamaya çalışması lazım. Mesela Allah, mağfiret eder dediğinde, kul, her bir kul, kendi günahına bakar, kendi yanlışına bakar, kendi eksigine bakar. Evet, i̇stiğfar edip etmediğine bakar, Allah'a dönüp dönmediğine bakar, böyle. Yani Rabbim bunu bana söylemiş deyip arkasındaki hikmeti, muradını, Allah'ın kendisine muamelesini anlamaya başladığında zaten o genişler. Bir ayet üzerinde bir gün boyunca tefekkür edebilir. Ama kendi hayatını ortaya koyarak, önüne koyarak böyle olunca ayet onun gönlüne ilmiş olur, ona inmiş olur. Yoksa Allah işte bak böyle söyledi, farancalar böyle yapıyor. Allah Yanlış yapmayın dedi, falıncalar yanlış yapıyor. O zaman ayet sana değil, falıncalara inmiş demektir. Allah'ın ayetlerini kendine kabul etmiyorsun demektir. Her mümin mutlaka ayetleri dinlerken, okurken, tedbir ederken ya da tafakuh denilemesine düşünürken, tezekür ederken her ne yaparsa yapsın, mutlaka Rabbim bunu bana söylüyor deyip yapması lazım ki o ayetler onun gönlüne insin. Gönlüne inip imana dönürsün. Aklaka, amele dönürsün. Yoksa bunu farancalara söylüyor, bunu de Hristiyanlara söylüyor, bunu Yahudilere söyledi, bunu müşriklere söyledi, bunu farancaya söyledi, bunu farancaya söyledi, dediyse ona inmemiş. Ondan asla istifade edemez. Tam tersine Allah'ın ayetleri müminler için şifadır ama Kafirler için, münafıklar için onların hastalığını arttırır. Onların gönlündeki kin'i, nefreti arttırır. Nasıl arttırıyor? Bak diyor, Allah da onlar için böyle söylemiş deyip bir daha nefret eder, bir daha kin duyar, bir daha düşman olur, hastalığı arttı. Ama Rabbim bunu bana söylüyor derse, anlamaya çalışırsa ona da şifa olur. Kendini düzeltir çünkü, Rabbine döner. Efendim programın sonuna gelmişiz efendim. Bir mesajla efendim müsaadır olsun. Buyur. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal. Bismillahirrahmanirrahim. Sen baba o bünyenin içine sıkıştırılmış canlı Kur'an, Kabe, Muhammed Mustafa'sın. Allah'ın atomun ve denanın içine gizlediği sırlar gibi belki kimilerine göre sansasyonel kelimeler kullanıyorum ama şahit oluyorum nasıl susayım 1400 sene önce cahiliyenin içine inen nur gibi karanlıklardan aydınlığa çağıran çıkaran nur Hazreti Muhammed Mustafa ile insanlığı temize çeken Yüce Allah onun şanını kıyamete kadar ve sonsuza kadar yüceltti hamdolsun alemlerin Rabbine onun ile gönderileni muhkem kıldı kıyamete kadar onu korumak bize aittir dedi önce gönderilenler gibi onu tahrif edemeyecekler dedi. Ama zalim ve cehul olan madem Kur'an'a dokunamıyoruz dedi, onu ondanmış gibi onu ondanmış gibi olan da değiştirdi. Kur'an olduğu gibi mühkem ama aklım erdiğinden beri ve bugün de değişen bir şey yok etrafımda yaşadığım topluma ve, ve diğer toplumlara baktığımda güzel yapanlar müstesna herkesin bir İslamı var. Kafam karıştırdı. Hep bunların hangisine gerçekten Rabbimin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ile gönderdiği İslam'dı. Bu süreçte yaşadıklarımı burada anlatmam olmayacak. Bunu ifade ifade edecek örneklerimiz var elhamdülillah. Kaç defa habil oldum ben bile unuttum. En yakınları tarafından öldürülen belki zahiren değildi bu ölüm ama ölümlerin en beteriydi. elhamdülillah. Hoş şimdi de değişen bir şey yok kabiller açısından ama ben elinizden ölümsüzlük şerbeti içtim elhamdülillah. Kaç defa Yusuf, kaç defa Rabbimizin haber verdiği örneklerimiz, önderlerimiz gibi birebir olmasa da ucundan kıyısından tattık onların tattıklarını Rabbimizin tattırdığı kadar elhamdülillah. Ve sen baba yeniden dirilişim. Kuyulardan çıkışım, karanlıklardan aydınlığa çekilişim. İslam'ım sen, baba sen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiğini bugün Allah'ın temize çekicisisin. Uydurulmuş İslam'ın önüne gerçek İslam'ı koyuşusun. Olması gerektiği, yaşanması gerektiği gibi inzalısın. Muhammedi nur, Muhammedi ruhsun. Ey kendisine çokça hayır verilmiş kişi. Sen ulul elbavsın, ulul ebrar, ulul emir, ulul azım, ulul efsarsın. Seni sevmekte bana verilen hayırdır. Şükrü ed eda edilemez nimetsin efendim. Servetim sensin, mutluluğum sen. Demiş efendim. Gönül konuşunca, aşk konuşunca aslında söz biter. Söz, aşkın olsun gönlün sözü olsun. Nurhan kardeşimizin sözü olsun. Bütün kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların Ramazanı mübarek olsun inşallah. Her Ramazan gecesi, Kadir gecesi olsun inşallah. Her gecede Allah'ın vahyi, kelamı gönüllerine, gönüllerimize tecelli etsin inşallah. Rabbimizi bir daha anlayıp bir daha Rabbimize yakın olmayı, bir daha Rabbimizi sevmeye vesile olsun inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e selameti getirsin inşallah. Barışı getirsin inşallah. Önce barışı kendi gönüllerini ben müminim, Müslümanım diyenlerin gönlüne getirsin inşallah. İnsan önce kendi kendisiyle barışık olsun, Rabbiyle barışık olsun ki diğer insanlarla barışabilsin. Allah bu Ramazan'da bu barışı, bu gönül barışını ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Ben müminim, Müslümanım diyenlere bu selameti, bu Müslüman olmayı, teslim olmayı nasip etsin inşallah. Rabbine teslim olmayı, İhsan etsin, ikram etsin inşallah. İman etmeyenlere de davete icabet etmeyi nasip etsin inşallah. İmanı nasip etsin inşallah. Kurtuluşu nasip etsin inşallah. Elbette ki emir Allah'ın, hüküm Allah'ındır. Allah kendisini kendisine iman edenleri mümin olarak kabul eder. Kendi iradesiyle Rabbine iman edip Rabbini kabul edenleri kabul eder. Allah bizi Rabbini Rab olarak kabul edenlerden, bütün güzelliğiyle kabul edenlerden eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artırıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki hafta sormaya devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.